Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sorulu cevaplı İslam Akaidi Kitabının 55. sorusundan devam ediyoruz. Soru 55. Allah Azza ve Celle'nin isimleri delaletleri bakımından kaç türlüdür? Cevap. Bu delaletler üç türlüdür. Zata delaletleri, mutabakat delaletidir. Bu isimlerden türetilmiş sıfatlara delaleti, tazammum delaletidir. Onlardan Türetilmemiş sıfatlara delaletleri de iltizam delaletidir. Soru 56 Buna nasıl bir misal verebiliriz? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle'nin Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri buna örnektir. Bu isimler müsemmanın bizzat kendisine delalet eder ki, bu da Yüce Allah Azze ve Celle'dir. Bu delalet, mutabakat delaletidir. Bu isimden türeyen rahmet sıfatına delaleti tazammum yoluyla delalettir. Bundan türetilmemiş hayat ve kudret gibi başka sıfatlara delaletler ise iltizam yolu iledir. Onun diğer isimleri de bu şekildedir. Yaratılmışlar ise böyle değildir. Kişi cahil olmakla birlikte hakim, zalim olmakla birlikte hakem diye, zelil olmakla birlikte aziz diye, bayağı bir kimse olmakla birlikte şerif diye, adi bir kimse olmakla birlikte kerim diye, kötü bir kimse olmakla birlikte Salih diye, Bedbaht bir kimse olmakla birlikte, Sa'id diye, hiç böyle olmadığı halde Esed, Hanzel'e ve Alkame diye adlandırabilinir. Kendisini nitelediği şekilde olan, yaratıklarının kendisini nitelemelerinin de çok üstünde olan, Allah Azze ve Celle'yi, Hamd ile her türlü eksikliklerden tenzih ederiz. Soru 57. Tazammun bakımından el esmaul husnanın delaleti kaç kısımdır? Cevap. El esmaul husnanın tazammun bakımından delaleti 4 kısımdır. 1. Bütün Esma-ül Hüsna'nın manasını kapsayan ve Yüce Zat'ın özel ismi olan Allah lafzı Celle şanuhu. Bundan dolayı bütün isimleri O'na sıfat olarak gelir. Zira Yüce Allah Azze ve Celle'nin O Allah'tır ki Halıktır, Bâri'tir ve Musavver'dir. O Allah'tır ki, Haliktir, Bâri'tir, Musavvirdir. El-Haşr Suresi 24. ayeti i Kerime Bu buyruğunda ve benzerlerinde olduğu gibi, bununla birlikte bu isim asla başka herhangi bir isme tabi olarak gelmez. İki Yüce Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarını ihtiva eden isimler, onun bütün sesleri kuşatan, sem'ini ihtiva eden sem'i ismi gibi. Onun için bu seslerin gizli olanı ile açık olanı arasında fark yoktur. İster küçük, ister büyük olsun, basar ile görülen bütün şeye nüfuz eden, Basarını ihtiva eden Basir ismi de öyledir. Her şeyi kuşatan, ilmini ihtiva eden Alim ismi de böyledir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan daha küçük olan da, daha büyük olan da ona gizli kalmaz. Sebe suresi 3. ayet-i kerime. Var etmek, yok etmek itibariyle her şeyi kapsayan kudretini ihtiva eden Kadir ismi ve diğer isimleri de böyledir. 3- Halik yani yaratıcı, razık, rızık verici, bari yaratıcı, musavvir, suret ve şekil verici ve buna benzer Yüce Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden birisini ihtiva eden isimleri. 4. Yüce Allah Azza ve Celle'nin kuddüs yani noksanlık gerektiren her şeyden münezzeh olan ve selam, zat, sıfat ve fiillerinde her türlü eksiklikten uzak bulunan isimleri gibi bütün noksanlıklardan münezzeh ve yüce olduğu anlamını ihtiva eden isimleridir. Soru 58 Yüce Allah Azze ve Celle hakkında kullanılması bakımından el-esma-ül husna kaç kısımdır? Cevap Bu isimlerin bazıları Allah için Celle Şanuhu tek başına veya başka isimler ile birlikte kullanılır. Bunlar ne şekilde kullanılırsa kullanılsın bir kemal sıfatı ihtiva eden isimlerdir. Hay, Kayyum, Ehad, Samed ve buna benzer isimler gibi. Kimileri Yüce Allah Azze ve Celle hakkında ancak onun mukabili bir isim ile birlikte kullanılır. Bu isimler tek başına kullanıldığı takdirde bir çeşit eksiklik anlamı hissettiren isimlerdir. darun nafî Zarar ve, fayda ve nafi ZARAR VE FAYDA VEREN EL VE NAFIĞ ZARAR VE FAYDA VEREN EL HAFİZU RRAFIĞ ALÇALTAN VE yükselten, EL MUTUĞUL MANİĞ VEREN VE alı koyup VERMEYEN EL MUİZUL MUZİL aziz kılan ve alçaltıp zelil kılan ve benzeri isimler gibi Ebdar el hafid, el mani', el muzil gibi isimlerin mutlak olarak tek başlarına Yüce Allah Azze ve Celle için kullanılması caiz değildir. Aynı şekilde kitapta olsun, sünnette olsun her iki vahide de Bunlardan herhangi birisi bu şekilde tek başına mutlak olarak kullanılmamıştır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin El Müntakim ismi de bunlardan birisidir. Kur'an'da ancak Ya şu buyruğunda olduğu gibi ona taalluk eden husus ile birlikte kullanılmıştır. Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alırız. de Suresi 22. ayeti kerime. Yahut da ondan türeyen sıfata yani zu sahib gi gi ifade izafe edilmekte kullanılmıştır. Yüce Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle Azizdir. İntikam alıcıdır. Züntikam. Ahl-i İmran suresi dördüncü ayeti kerimesindeki buyruğunda olduğu gibi. Soru 59 Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin sıfatlarından kimisinin zati, kimisinin de fiili sıfatlar olduğu daha önceden geçmişti. Kitaptan Yüce Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarına neler örnek verilebilir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarını örnek olarak verebiliriz. Hayır. Allah Azze ve Celle'nin iki eli de açıktır. El-Ma'ide suresi 64. ayet-i kerime. Evet. Bu ayet-i kerime Keyfiyeti bizim tarafımızdan bilinmeyen fakat Allah Azze ve Celle hakkında hakikaten iki el olduğunun delilidir. Allah Azze ve Celle'nin hakikaten iki eli vardır ama keyfiyeti bizim tarafımızdan bilinmez. Onun yüzünden başka her şey helak olucudur, helak olacaktır. El-Kasas suresi 88. Ayet-i Kerime Evet, bu Ayet-i Kerime'de Yüce Allah Azze ve Celle'nin başka yüzlere benzemeyen, keyfiyeti bizim tarafımızdan bilinmeyen hakiki bir yüzü olduğunun delilidir. Celal ve ikram sahibi Rabbının yüzü ise kalıcıdır. Er-Rahman suresi 27. ayeti kerime. Burada da Allah azze ve celle'nin hakikaten bir yüzünün olduğu sabittir. Fakat biz bunun neye benzediğini ne yapamayız, bilemeyiz. Ama Allah'ın zatına ve şanına layık bir yüzü vardır. Der, bunu ikrar ederiz. Benim gözümün önünde yetiştirilsin diye. Taha suresi 39. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede de Yüce Allah Azza ve Celle'nin başka gözlere benzemeyen, keyfiyeti bizim tarafımızdan bilinmeyen, hakikaten iki gözünün olduğunun delilidir. Evet. O ne güzel görendir, ne güzel işitendir. El-Kahf suresi 26. ayeti kerime. Bu ayet-i kerime, semî yani işitmek ve basar, görmek sıfatlarına delildir. Çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Taha suresi 46. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede de sema yani işitmek ve basar yani görmek sıfatlarına delildir. O onların önlerini de önlerindekini de arkadakinlerini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha suresi 110. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatına delildir. Ve Allah Celle Şanehu Musa Aleyhisselam ile gerçekten konuştu. en suresi 164. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime kelam sıfatına delildir. Kelam Yüce Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı olması bakımından zatî bir sıfattır. Meşiyeti yani Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle alakalı olması bakımından da fiili bir sıfatıdır. O dilediği zaman mütekellim olandır. Yani istediği gibi konuşayan ve söz söyleyendir. Hani Rabbin Celle ve Aleyha Musa Aleyhisselam'a şöyle seslenmişti git o zalimlerin topluluğuna eş-şuara suresi 10. ayeti kerime Rableri her ikisine Ben size bu ağacı yasak etmedim mi diye seslendi. El-A'raf suresi 22. ayeti kerime O gün onları çağırıp seslenecek. Peygamberlere ne cevap verdiniz? El Kasas suresi 65. ayeti kerime. Evet. Bu ve buna benzer ayetler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Soru atmış. Sünnetten zatî sıfatlara örnek olarak Neleri delil olarak getirebiliriz? Cevap, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Onun hicabı nurdur. Onu açacak olsa yüzünün parıltıları yaratıklarının gözünün ulaştığı her şeyi mutlaka yakardı. Müslüm, Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde İbn-i Mace bu hadis-i şerifi zikretmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin sağı yani sağ eli dop doludur. Gece gündüz durmadan harcar. Düşünün ki Gökleri ve yeri yarattığından beri harcamaktadır. Bu dahi onun sağında bulunanları eksiltmemiştir. Arşı da su üzerindedir. Diğer elinde ise fez yahut kabd vardır. Yükseltir ve alçaltır. Bukhari, Müslim ve Müsnet'te zikredilen bir hadistir. Bu hadiste iki el sıfatı söz konusu edilmektedir. Deccal'ın söz konusu edildiği hadiste de şöyle buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Allah için Celle Şanuhu, şüphesiz sizin için Allah Celle Şanuhu bilinmez değildir. Şüphesiz Allah Azza ve Celle'nin bir gözü kör değildir, haşa diyerek eliyle gözüne işaret buyurdu. Buhari, Müslim ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde zikredilen bir hadis bu. Bu hadiste de yüce Allah azza ve celle hakkında göz yani aynı sıfatı zikredilmektedir. İstihare hadisinde de şöyle buyurulmaktadır. Allah'ım celle şanühü ilminle senden hayrı istiyorum. Kudretinle muktedir olmayı dilerim. Pek büyük fadlından, lütfu kereminden, senden dilerim. Çünkü şüphesiz sen güç yetirensin. Ben güç yetiremem. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bütün gaybleri bilensin. Bukhari, Tirmizi, Ahmed İbn-i müsnedi i̇bn Mace'de zikredilen bir hadis. Bu hadiste de yine ilim ve kudret sıfatından söz edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları da buna örnektir. Şüphesiz sizler ne bir sağır birisine ne de gayip birisine dua ediyorsunuz. Sizler semia yani her şeyi işiten ve basir her şeyi gören, garip, pek yakın olan bir zata dua ediyorsunuz. Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde zikredilen bir hadis bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Azze ve Celle bir emri vahyetmeyi murad ettiği vakit vahiy ile konuşur. İbni Huzeyme, Kitab-ı Tevhid'de ve Kitabı Sünne'de bu zikredilen bir hadistir. Yani ölümden sonra dirilişin söz konusu edildiği hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah azze ve celle şöyle buyuracak. Ey Adem! Adem aleyhisselam da emret buyur Ya Rab diyecek. Bukhari, Müslim ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ittifaken rivayet edilen bir hadis bu. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hesap için bekleyecekleri yerde, mevkifte, kulları ile konuşacağına ve cennet ehli ile konuşacağına dair hadisler ve bunun dışında sayılamayacak kadar pek çok hadiste Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatları geçmektedir. Evet, soru 61. Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlarına, Kur'an-ı Kerim'den neleri örnek verebiliriz? Cevap: Yüce Allah Azza şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Sonra göğe yönelip göğe istiva etti. El Bakara suresi 29. ayeti kerimeyle: fussilet. Suresi 11. Ayet-i Kerime Allah Azze ve Celle'nin gelmesini mi bekliyorlar? El-Bakara Suresi 210. Ayet-i Kerime Onlar Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun avucundadır. Gökler ise onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. Ezzümer Suresi 67. Ayet-i Kerime Bu Ayet-i Kerime'de Yüce Allah Azze ve Celle'nin şanına ve celaline yakışan bir şekilde el sıfatı söz konusu edilmektedir. Yüce Allah Azze ve Celle bu Ayet-i Kerime'yi fiili bir sıfat olan kabd yani yakalama sıfatına delil göstermiştir. İki elimle yarattığıma secdeden seni ne alıkoydu? Sad Suresi 75. ayeti Kerime Bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerimeyi yaratma sıfatına Rabbimiz Azze ve Celle delil göstermektedir. İki el sıfatı ise önceden de geçtiği üzere zatî bir sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin zatına ve şanına layık iki eli vardır fakat biz bunun mahiyetini bilmiyoruz. Ancak Allah'ın iki eli vardır diye inanırız, iman ederiz. Fakat mahiyetini kavrayamayız deriz. Rabbü cel ve Ala, o da görününce onu paramparça etti. El A'raf suresi 143. ayeti kerime. Muhakkak ki Allah celle şanihu dilediğini yapar. El Hac suresi 18. ayeti kerime. Ve daha birçok ayeti kerimeler buna örnek olarak verilebilir. Soru 62. Sünnette geçen fiili sıfatlara neleri örnek verebiliriz? Cevap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları buna örnektir. Rabbimiz Celle ve Ala her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya göğüne iner. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Muvatta ve Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde ittifakendir rivayet edilmiş. Bir hadis bu. Şefaat hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah azze ve celle onlara bildikleri suretinde gelir ve ben sizin Rabbinizim der. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin derler. Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Bu hadis bu hadisi örnek vermekle kastettiğimiz fiili sıfat, gelmek sıfatıdır. Hadiste geçen suret değildir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu kıyamet gününde yeri avucuna alacak, gökleri de sağ elinde bulunduracak. Sonra da ben melik olanım buyuracaktır. Bukhari Müslim, Dârimi ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadis bu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah azze ve celle mahlukatı yaratınca kendi eliyle kendi adına benim rahmetim gadabımı geçer diye yazdı. Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde. Adem ile Musa aleyhisselam karşılıklı tartışmalarını söz konusu eden hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Resulullah haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize. Adem dedi ki Ey Musa! Şüphesiz Allah Celle Şanuhu kelamı ile seni seçip üstün kıldı. Senin için Tevrat'ı eliyle yazdı. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmed ibn-i Hanbelin Hüsnedine ve İbn-i bulunan bir hadis. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve eli zati iki sıfattır. Konuşması ise hem zati bir sıfattır hem de fiili bir sıfatıdır. Tevrat'ı yazması da fiili bir sıfatıdır. Celle Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah celle şanuhu gündüzün günahkarı tevbe etsin diye geceleyin elini uzatır. Gündüzün günahkarı, yani gündüz günah işleyen kimse tevbe etsin diye geceleyin elini uzatır. Gecenin günahkarı tevbe etsin diye gündüzün elini uzatır. Müslim ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde. Bunun dışında daha pek çok hadis zikredebiliriz. Soru 63. Her bir fiili sıfattan bir isim türetebilinir mi? Yoksa yüce Allah azze ve celle'nin bütün isimleri Tevkifi midir? Evet, cevap. Hayır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri tevkifi olup, onun kitab-ı keriminde kendi zatına verdiği isimlerden yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında kullandığı isimlerden başkası ona isim olarak verilemez. Yani Allah ve Rasulü Allah Azze ve Celle'yi nasıl isimlendirdilerse ancak o isimlerle anabiliriz. Biz ne yapamayız? Allah hakkında bir isim uyduramayız. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendi zatı hakkında mutlak olarak kullandığı her bir fiil onun hakkında kullanılır. Ancak hepsinden isim türetilemeye bilinir. Yüce Allah Azze ve Celle bu fiillerin bir kısmı ile kendi zatını mutlak olarak vasfetmiş ve bunu şu buyruğunda olduğu gibi bize bildirmiştir. Allah Celle şanuhu sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. er rum suresi 40. ayeti kerime. Yüce Allah Azze ve Celle kendi zatına el-Khalik, el razık el-Muhyi, el, el, el mumit el-Müdebbir isimlerini vermiştir. Evet. Kimi fiiller de yapılan işlere karşılık olmak üzere Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendi zatı hakkında kullandığı fiillerdir. Bu fiiller ise söz konusu edilmesine sebep olan anlatım çerçevesi içerisinde onun hakkında övgü ve kemal ifade eder. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunda olduğu gibi. Doğrusu münafıklar, Allah'ı aldatmak isterler halbuki onlar esas aldatan odur yani Allah'tır. En Nisa suresi 142. ayeti kerime. Onlar hile yaptılar Allah da hile yaptı celle şanuhu. Allah Azze ve celle hile yapanların en hayırlısıdır. El İmran suresi 54. ayeti kerime. Onlar Allah'ı unuttular Celle Şanuhu. Allah da onları unuttu. Ettevbe suresi 67. ayet-i kerime. Bu fiillerin ayetlerde söz konusu edildikleri durumlar dışında Yüce Allah Azze ve Celle'nin hakkında mutlak olarak kullanılmaları caiz değildir. Buna göre Yüce Allah Azze ve Celle hile yapar, aldatır, alay eder ve benzeri sözler söylenmez. Bu şekilde bir kelimeyle ne yapamayız? Allah Azze ve Celle'yi tavsif edemeyiz. Aynı şekilde o hileci, aldatıcı, alay edicidir şeklinde isimlendirme de yapamayız. Bunu ne Müslüman ne aklı başında hiçbir kimse bu şekilde söyleyemez. Şüphesiz Yüce Allah Azze ve Celle kendi zatını hile, aldatma ve tuzak kurmakla ancak haksız yere bu işleri yapan kimselerin yaptıklarına karşılık ceza olmak üzere kendi zatını nitelendirir. Bu gibi hallere adaletle karşılık ve ceza verenin, vermenin yaratılmışlar tarafından bile güzel olduğu, Bilindiğine göre her şeyi bilen mutlak adaletli, hikmetli, sonsuz, her şeyin yaratıcısı Allah hakkında bu nasıl güzel görülemez. Yani Allah Azze ve Celle hilecilerin yaptıkları hilelere karşılık verir. Böyle söyleyebiliriz ayet-i kerimenin nazmında geldiği gibi ama Allah azze ve celle'yi hileci diye vasıflandıramayız. Soru 64. Yüce Allah azze ve celle'nin El A'la ismi ile aynı anlamı içeren Vahir, Kahir, müteali isimlerinin muhtevaları nelerdir? Nedir? Cevap. Yüce Allah azze ve celle'nin El Aliyül A'la ismi Bundan türeyen sıfatı da ihtiva eder. Bu da Yüce Allah Azze ve Celle hakkında uluvun, yani yükseklik ve yüceliğin bütün anlamları ile sabit olması demektir. Birincisi, arşın üzerinde oluşu anlamıyla uluvdur. Yükseklik ve yüceliktir. O bütün yaratıklarının yukarısında, onlardan ayrı, onları görüp gözeten, Onların ne halde olduklarını bilen, her şeyi bilgisiyle kuşatan, hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. İkincisi, kahru galebesi anlamında uluvdur. Yükseklik ve yüceliktir. Hiç kimse ona galip gelemez, onunla çekişemez, ona karşı koyamaz. Ona hiçbir şeyle ve hiçbir şeyde engel olamaz. Aksine her şey onun azameti önünde boyun eğer, İzzeti karşısında zelil olur, kibriyası önünde alçalmıştır. Her şey onun tasarrufu, kahru galebesi altındadır. Hiçbir şey onun kabzasından dışarı çıkamaz. Üçüncüsü ise, şanının yüceliği anlamında uluvdur. O da yükseklik ve yüceliktir. O bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Bütün eksiklikler ondan uzaktır. Azizdir, celildir, şanı mübarek ve pek yücedir. Ulufun yani yükseklik ve yüceliğin bütün bu anlamları bir diğerinden ayrılmayacak şekilde birbirini gerektirmektedir. Soru 65 Yüce Allah Azze ve Celle'nin Fevkiyetinin Yani üstte Yukarıda oluşunun Kitaptan delili nedir? Cevap Bu huza dair açık deliller Sayılamayacak kadar çoktur Bunlardan bir kısmı Sözünü ettiğimiz isimler ile O anlamı ihtiva eden Lafızlardır Kur'an-ı Kerim'de Yedi yerde ayrı şekilde geçen Rahman Azze Celle, Arşa istiva etti Taha beş Buyru bunlar arasındadır Bu anlamdaki ayetler Kur'an-ı Kerim'in yedi ayrı yerinde geçmektedir Yüce Allah Azze Gökte olanın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? El-Mülk 16. ayetiyle ondan sonraki ayeti kerime bunlar arasındadır. Yüce Allah azze ve celle'nin üstlerindeki Rablerinden korkarlar. En'am suresi 50. ayeti kerime. Güzel söz ona yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Fatır suresi 10. ayeti kerime. Melekler de ruhta ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde çıkarlar. El-Maarij suresi 4. ayeti kerime ile gökten yere doğru işi idare eder. Sonra miktarı sizin saymanızla bin sene olan bir günde ona yükselir. Secde suresi 5. ayeti kerime Hani Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuştu. Ey İsa aleyhisselam muhakkak seni vefat ettirerek kendime yükselteceğim. Ali İmran suresi 55. ayet-i kerimedeki buyrukları ve daha başka pek çok buyruk da buna delil olarak gösterilmektedir. Soru 66. Sünnetten bunun delili nedir? Cevap, sünnetten delili de sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dağ keçileri hadisindeki şu buyruklarıdır. Arş da bunun üzerindedir, üstündedir. Allah da Celle Şanuhu, arşın üstündedir ve sizin içinde bulunduğunuz hali bilmektedir. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, Ebu Davud, Tirmizi, İbn -i Mace ne yapmışlar? Tespit etmişler. Nitekim El Albani de rahmetullahi aleyh, bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Saad bin Muazaa radıyallahu anhu hitaben Kurayza oğulları kıssasında söylediği şu söz de bu kabildendir. Andolsun ki sen aralarında yedi göğün üzerinden mutlaka melikin yani Yüce Allah Azze ve Celle'nin hükmü ile hüküm verdin. Bu hadisi de Bukhari Müslim ve Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde görebiliriz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cariyeye Allah nerede celle diye sorması üzerine onun Allah azze ve celle göktedir cevabına karşılık cariyenin sahibine söylediği sen bunu azadet çünkü bu bir müminedir yani Allah'a iman etmiş bir kadındır buyrukları da bu kabil'dendir. Bu hadiste Müslim Ebu Davud, Nesai, Muatta, Dârimi'de ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde mukayyettir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miracına dair hadisler, meleklerin birbirlerinden nöbeti devralmalarına dair hadislerde kullandığı, daha sonra aranızda kalan melekler, Allah'a çıkarlar Celle Şanuhu. Daha iyi bildiği halde onlara sorar. Hadisi de buna delildir. Bu hadisi Bukhari, Müslim, Nesa'yı, Muatta ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ne yapabiliriz? Görebiliriz. Her kim helal bir kazançtan bir hurma değeri kadar tasaddukta bulunursa ki Yüce Allah Azze ve Celle'ye ancak helal ve temiz olanlar yükselir. Hadisi ile vahiy esnasında kullandığı Allah Azze ve Celle gökte bir emri hükme bağladığı zaman melekler onun buyruğuna boyun eğerek itaatle kanatlarını çırparlar. O sanki dümdüz bir kaya üzerindeki bir zincir sesini andırır. Hadisi ve daha başka pek çok hadisler de buna işaret etmiştir. Cehmiye mezhebi dışında bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin arşının üstünde bütün yarattıklarının fevkinde olduğunu ikrar ve kabul etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'ye ancak helal ve temiz olanlar yükselir hadisi Bukhari, Müslim ve Ahmed ibn-i müsnedinde geçer. Allah Azze ve Celle gökte bir emri hükme bağladığı zaman diye devam eden hadiste Bukhari, Tirmizi ve İbn-i Mace'de mukayyettir. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'nin Yedi kat semanın üstünde, arş-ı üzerinde ve bütün yaratılmışların fevkinde olduğunu inkar edenler, ancak sapık cehmiye olanlardır. Soru 67 İstiva meselesi hakkında, selef-ü salihin arasında, Dinde imam yani önder kabul edilenler ne söylemişlerdir? Cevap: Hepsinin rahmetullahi teala aleyhim ecmain, ittifakla söyledikleri şudur. İstiva bilinmez bir şey değildir. Yani istiva bilinen bir şeydir. Fakat nasıllığı ise akılla bilinemez. Ona iman etmek farzdır. Onun nasıllığına dair soru sormak bidattır. Çünkü hayırlı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem يلونهم, deyip sahabeyi tabi'ini ve etba'ut tabi'ini hayırla yad ettiği halde bu mübarek üç zümre, üç nesil ne yapmamışlardır? Allah nasıl istiva etti? Arşına diye sormamışlardır. Onun için bu şekilde istivanın nasıllığına dair soru sormak bidattır. Biz istivaya inanırız. İstivanın gerçek bir istiva olduğunu kabul ederiz. Fakat bunun niceliğini ve niteliğini Allah'a havale ederiz. Bunu bilemeyiz. Risalet Allah'tandır. Tebliğ görevi Resul'e aittir bize düşen ise tasdik etmek ve teslimiyetle karşılamaktır demişlerdir. <gülüyor> Ummu'l-Mü'minin Ummu Seleme radıyallahu anha validemizden İmam Malik'in hocası Rebi'adan ve bizzat İmam Malik'ten rivayet edilmiş bu manadaki sözler için İbn-i Hacur Eskalani'nin Fethül Bari isimli kitabının 13. cildinin 406 ve 407 numaralı sayfalarına bakılabilir. Evet. Selef-ü isim ve sıfat ile ilgili ayet ve hadislerin tamamı hakkında söyledikleri budur. Yani yukarıda saydığımız gibi. Hepsi biz ona inandık, Hepsi Rabbimiz nezdindendir. El-İmran suresi 7. ayeti de geçtiği gibi. Allah'a iman ettik. Sen de bizim şüphesiz Müslümanlar olduğumuza şahit ol. El-İmran suresi 52. ayeti kerimede geçtiği gibi biz Allah'tan gelene ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği her türlü vahye inandık, kabul ettik, tasdik ettik, fakat keyfiyetinden sormadık, soramadık, sormayız da diye kayıtsız, şartsız bir teslimiyet göstermemiz Allah tarafından bize emredilmiştir. Soru 68 Kahru galebe anlamındaki uluvun Yükseklik ve yüceliğinin, yüceliğin kitaptan delili nedir? Cevap: Bunun da delilleri pek çoktur. O kullarının üzerinde kahir olandır. El-En'am suresi 18. ayeti kerime. Bu buyruk hem kahiru galebe anlamında hem de yukarıda oluş anlamında uluvu içermektedir. O bundan münezzehtir celle şanuhu. O Allah'tır celle celaluhu. Birdir. Kahhar olan yani her şeye hükmünü geçirendir. Ez zümer suresi 4. ayeti kerime. Bugün mülk kimindir? Bir ve tek kahhar emir ve iradesine karşı konulamayan Allah'ındır Celle Celaluhu. El-Mu'min Suresi 16. ayeti Kerime De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Bir tek kahar, hükmünü her şeye rağmen dilediği gibi yerine getiren Allah Azze ve Celle'den başka hak ilah yoktur. Sad Suresi 65. ayeti kerime. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin alnından perçeminden tutan odur. Onlar da dilediği gibi tasarrufta bulunan mutlak malik ve kadir olan onu yöneten ve yaşatan da odur celle şanuhu. Hud Suresi 56. ayet kerime. Ey ve insan toplulukları, eğer göklerle yerin bucaklarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair bir güç ve imkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki. Er-Rahman suresi 33. ayet ve bunun dışında başka bir sürü ayetler vardır. Soru 69 Sünnetten buna dair deliller nelerdir? Cevap Sünnetten buna dair deliller de pek çoktur. Örnek olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarını zikredebiliriz. Alnından yakaladığın, hareket eden her bir canlının şerrinden sana sığınırım. Bu hadis Müslim Ebu Davud ve İbn-i Mace'de mukayyettir. Allah'ım Celle Şanuhu, şüphesiz ki ben senin kulunum, senin kulların olan bir anne ve babanın evladıyım. Perçemim senin elindedir. Bende istediğin şekilde tasarruf sahibisin. Hükmün hakkımda aynen geçerlidir. Hakkımda verdiğin hüküm de adaletlidir. Sübhanallah. İmam Ahmet'in müsnedinde. Birinci cilt 391'de. Şüphesiz ki sen hükmedersin. Ama sana hükmedilmez, hükmedilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimse asla zelil olmaz. Senin düşmanlık ettiğinde asla aziz olamaz. Bu hadisi de Nesai Tirmizi İbn-i Mace, Ebu Davud ve İmam Ahmed Rahmetullahi Müsned isimli kitabında kaydetmiştir. Buna benzer hadisler daha çoktur. Soru 70. Şanının yüceliği anlamındaki uluvun delili nedir? Ve Allah azze ve celle'den nefyedilmesi gerekenler nelerdir? Cevap. Bil ki şanının yüceliğini yüce Allah azze ve celle yüce Allah azze ve celle'nin el-Kuddus, es el-kebir el-mutaal ve bu manayı ifade eden isimlerinin kapsamı ve onun bütün kemal ve celal sıfatlarının gereklerini ifade eder. O başkasına ait bir egemenlik ve tasarruf bulunmasından yahut egemenlik ve tasarrufun bir payına sahip olunmasından Ona bir yardımcı bulunmasından, ona bir destek bulunmasından, onun izni olmaksızın nezdinde bir şefaatçinin yahut da ona rağmen başkalarının himayesini alacak birisinin varlığından ehadiyeti itibariyle münezzehtir. Bunlara ihtiyaç da duymaz. O azameti, kibriyası melekutu ve ceberutu itibariyle bütün bu hususlarda kendisiyle münazaa edilecek yahut yarışacak birinin bulunmasından ya da güçsüzlükten dolayı bir dost ve yardımcı edinmekten de münezzehtir. Celle Samediyeti itibariyle eşinin, evladının, babasının, denginin, ve benzerinin bulunmasından da yüce ve münezzehtir. Hayatının kayyumiyetinin ve kudretinin kemali itibarıyla ölümden, uyuklamaktan, uykudan, yorulmaktan, bitkinlikten yüce ve münezzehtir. İlminin kemali itibarıyla gafletten ve unutmaktan yerde yahut gökte onun ilminden zerre ağırlığınca bir şeyin dahi bilgisinin dışında kalmasından da yüce ve münezzehtir. Hikmetinin her türlü hamde layık oluşunun kemali itibariyle herhangi bir şeyi boşuna yaratmaktan, mahlukatı emirsiz ve nehisiz başıboş terk etmekten, Ölümden sonra diriltmeyerek amellerinin karşılıklarını vermemekten de yüce ve münezzehtir. Sübhanallah. İşte tevhid. Adaletinin kemali itibariyle herhangi bir kimseye zerre ağırlığınca zulmetmekten yahut da onun iyiliklerinin herhangi bir karşılığını vermemekten de yüce ve münezzehtir. Gani, yani her şeyden yana ihtiyaçsızlığının kemali bakımından, yemekten, rızka ihtiyaç duymaktan yahut da herhangi bir hususta kendisinden başka bir varlığa muhtaç olmaktan yüce ve münezzehtir. O gerek kendisinin, kendi zatını, gerekse de Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini vasfettiği bütün sıfatlarda tatilden, va temsilden yüce ve münezzehtir. Hamdiyle onu tesbih ve tenzih ederiz. Aziz ve celildir. Şanı yüce ve mübarektir. O uluhiyetine, ilahlığına, rububiyetine, rabliğine, esma-ül husnası ve yüce sıfatlarına aykırı olan Onlarla bağdaşmayan her şeyden de yüce ve mukaddestir. Göklerde ve yerde en yüksek sıfatlar onundur. Yalnız onundur. O azizdir, hakimdir. Er-Rûm Suresi 27. ayeti kerime. Bu hususta kitap ve sünnetten oluşan vahiy nasları Çokluğu ve yaygınlığı ile birlikte bilinen ve anlamları kavranılan naslardır. Soru 71 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin esma-ül husna hakkında onları ezberleyip belleyen cennete girer diye buyurmasının anlamı nedir? Cevap bu buyruk birkaç şekilde açıklanmıştır. 1- Bunları ezberleyerek, bunlarla Yüce Allah Azze ve Celle'ye dua ederek hepsiyle Allah Azze ve Celle'yi övmek. 2- Kul için kendisine uyulması mümkün olabilen Er-Rahim, El-Kerim gibi isimlerin manalarına sahip olmak noktasında Kendisine yakışan şekilde bu manalarla nitelebilinen, nitelenebilmesi mümkün olabildiği kadarıyla bu anlamlara sahip olmak için kendisini eğitir ve alıştırır. Kul kendisini eğitir ve alıştırır. El cebbar, el azim ve el mütekebbir gibi. Şanı Yüce Allah Azze ve Celle'ye mahsus olan isimler ile ilgili olarak kula düşen bunları ikrar ve kabul etmektir. Bunlar önünde itaatle boyun eğmek ve bu sıfatlardan herhangi birisi ile bezenmeye de kalkışmamalıdır. El-Gafur, El-Şekur, El-Afuv, El-Rauf, El-Halim, El-Cevad, El-Kerim gibi Vad anlamı taşıyan isimlere gelince, kul bu isimlerin ihtiva ettiği mana çerçevesinde Allah Azze ve Celle'den ümit ve beklenti içerisinde olmalıdır. El-Aziz, Züntikam, İntikam Alıcı, Şedid-ül Cezası Çetin, Seri'ül Hisab, Hesabı Çabuk Gören gibi tehdit anlamı içeren isimler karşısında ise kul, saygı ve korku ile itaat etmeli, sadece Allah Azze ve Celle'den korkmalıdır. 3. Kul bu isimlere tanık olmalı ve marifeti ve ubudiyeti ile bunların hak ettikleri karşılığı vermelidir. Mesela Yüce Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları üzerindeki uluvunu yani yüksekliğini ve yüceliğini ve onların yukarısında olmasını arşın üzerinde istiva ettiğini ilmiyle, kudretiyle ve başka isim ve sıfatlarıyla mahlukatı ihata yani kuşatmasıyla birlikte onlardan ayrı oluşuna tanıklık edip bu sıfatların gereğince ona ibadet ederek kalbiyle ona yükselip onu niyaz ederek, kapısını çaldığı şuuruna vararak, onun huzurunda pek güçlü bir hükümdarın önünde, oldukça zilletle duran bir kul gibi durduğunu hissederek, söylediği sözlerin ve amellerin ona yükseldiğini, ona arz edildiğini bilerek, kulluğunu arz edince, sözlerinden ve amellerinden onun huzurunda, kendisini rezil ve rüşvay edecek şeylerin yükselmesinden utanması gerekir. O ilahi emirlerin ve hükümlerin kainatın her bir yanını yanına öldürmek, hayat vermek, aziz kılmak, zelil kılmak, alçaltmak, yükseltmek, vermek, alıkoymak, belaları kaldırmak veya salmak İnsanlar arasında günleri döndürüp durmak ve buna benzer her türlü tasarruf ve tedbir ile kendisinden başka hiçbir kimsenin tasarrufta bulunmadığı, mutlak egemen olduğu kainat ülkesinde bunlara tanık olması demektir. Çünkü onun bütün emir ve buyrukları bu kainat ülkesinde dilediği şekilde aynen geçerlidir. O her şeyi gökten yere tedbir eder, çekip çevirir, düzenler, idare eder. Sonra miktarı sizin saymanıza göre bin yıl olan bir günde ona yükselir. As-Secde suresi 5. ayeti kerime. Her kim marifeti ve ubudiyeti itibarıyla bu konuma hakkını verecek olursa Rabbı sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve Rabbı da ona yeter. Aynı şekilde onun her şeyi kuşatan bilgisine, işitmesine, görmesine, hayatına, kayyumiyetine ve başka sıfatlarına tanık olan bir kimsenin durumu da böyledir. Böyle bir duruma yükselebilmek ancak es-sabikûn, el ve ileriye geçmiş oldukça yakınlaştırılmış kimselere nasip olur. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedu ala alihi ve sahbi ecmaîn ve âhiru davânâ enel hamdulillahi rabbil âlemin. Esselamu aleyküm rahmetullah ve berekâtüh.